Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Neydi başlığımız? Asker eğitim kimlere vaciptir miydi? E, asker eğitimin hükmünü, önemini anlattık. Asker eğitim kimlere vaciptir? Bu dersi iyi dinleyin. Dersin içerisi kolay. Ama biraz önce size söylediğim bir metni anlarken, bir ibareyi anlarken, bir alimin bir sözünü anlarken nasıl anlayacağız? Bununla ilgili metnin dışında yan unsurlar öğreteceğim size. Yani konunun dışında. Bu konu mesela evliliğin ahkamı da olsaydı, orada da buna benzer şeyler rastlasaydım, bu önemli şeyleri orada da anlatacaktım. Mesela deliller sana bir şey gösteriyorsa, alimler başka bir şey söylüyorsa, biz delilin peşinden gideceğiz diyecek mesela. Bu başka bir konu olsaydı, bu kaideyi yine koyacağım, talebeye bunu yine öğretecektik. Talebiye bunu yine ne yapmaya çalışacak öğretecektik Bundan dolayı benle ders yaparken Veya benim bir dersimi dinlerken Diyorlar ki hocam çok dağıtıyorsun Doğru çok dağıtıyorum ben Ama dağıttığım o O dağınıklığın tamamı size çok Faydalı olacak bilgiler Nereden işte youtube sebebiyle Biz görüyoruz bir şey anlatıyorsun Senin hiç anlatmadığın şeyi Anlatmadığın şeyi Adam sana itiraz getiriyor Niye adamın anlama kabiliyeti yok bunu tahkir açısından söylemiyorum. Bu şekilde yetiştirilmemiş o talebe. Ha sizin anlama bir metin nasıl okunur? Bir metinde önem vermemiz gereken hususlar nedir? Ona dair önemli işaretlerden bulunacağım. Yani ders kolay. Dersi bir dakikada bitiririz. O problem değil. Ama içerisinde bu dersin içerisinde çok önemli yapı taşları olacak. Bunları sizin bilmeniz gerekir. Şimdi Şeyh Abdul Kadir bin Abdul Aziz Askeri eğitimin önemi dedi, askeri eğitimin fazileti dedi, askeri eğitimin hükmü dedi. Şimdi kimlere vaciptir diyecek. Şayet sarih bir nasıl olsaydı askeri eğitim şunlara şunlara vaciptir diye onu getirecek o nası. İşte askeri eğitim bunlara vaciptir diyecekti. Anladınız değil mi? de olduğu gibi askeri eğitimin hükmü meselesinde oldukça basitti ve birkaç sayfada bitirdi. Ha şimdi askeri eğitim şunlara şunlara vaciptir diye sarih nasıl olmadığı için... İster istemez çıkarım da istinbatta ve iştehatta bulunacak. Nereden yola gidecek? Diyecek ki askeri eğitim, as şey cihat kimlere farzsa onun eğitimini yapmak da onlara farzdır. Ondan dolayı önce cihadın kimlere farz olduğu hususunda uzun uzun duracak. Uzun uzun nerede duracak? Cihadın kimlere farz olduğu hususunda duracak. Bunları tespit ettikten sonra işte bu kimselere askeri eğitim nedir? farzdır veya vaciptir diyecek. İbarları kullanırken bazen farz diyoruz, bazen vacip diyoruz. Farz kavramı Hanefilerde vardır, diğer 3 mezhepte yoktur. Diğer 3 mezhepte vacip vardır. Hanefilerdeki farz ile diğer 3 mezhepteki vacibin tanımı aynıdır. <gülüyor> vacibin tanımı nedir? Aynıdır. Ha, Hanefilerdeki vacip ile diğer 3 mezhepteki sünnet-i müekket aynıdır. Biz farz veya vacip hangisini kullanırsak kullanalım Farz manasında veya diğer üç mesele yere vacip manasında kullanıyoruz i̇bn Kudame hanbeli alimlerinden bir tanesidir Diyor ki cihadın kişi üzerine vacip olması için şu yedi şartın bulunması gerekir Burada vacip ile farz kast kastediliyor. Bir İslam, iki akıl, üç ergenlik, dört hüriyet, beş erkeklik, altı bedensel sağlık, yedi mali imkan, elmuni imkan El-Muni, meşhur Hanbeli fıkhı vardır. El-Hıraqi diye. metn ül diye geçer. Tamam mı? Onun şerhidir. Onun şerhidir. İbn-i Hambeli Hanbeli ile ilgili 3 tane seviye seviye kitabı vardır. fıkıh tedrisinde çokça, e, özellikle Selefi menhecin fıkh öğreniminde çokça kullandıkları kitaplardır. Evet, 7 tane şart saydı. Dedi ki, <gülüyor> Bir kimseye de bu yedi şart bulunursa cihat ona nedir? Farzdır. Şimdi konumuz ne? Cihat değil. Bizim konumuz cihat eğitimi. Bizim konumuz cihat eğitimi kimlere? Ama dediğimiz gibi elde öncelikle cihat eğitimi şunlara farzdır, şunlara vaciptir diye nasıl olmadığı için Allah subhanahu wa ta'la cihada hazırlığı emretti. Cihada hazır olmamızı emretti. Ama bu hazırlık kimlere vacip? Bana vacip mi, sana vacip mi, ben hazırlanmam gerekir mi? İşte bununla ilgili sarih nasıl olmadığı için önce cihat kimlere farz onu tespit edecek. Yedi şart getirdi. Bunlara şu iki şart da eklenmelidir. Anne babanın izin vermesi ve alacaklının izin vermesi. Anne baba da izin verecek, alacaklı da izin verecek. böyle de. Böylece kaç şart oldu? Dokuz şart oldu. Birinci şarta burada dikkat çekelim. İslam birinci şart. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bütün amellerin ilk şartı İslam'dır. İslam yoksa o amel makbul değildir. Namazın şartı ilk şartı da İslam'dır. Orucun ilk şartı da İslam'dır. Zekatın ilk şartı da İslam'dır. Haccın ilk şartı da İslam'dır. İslam yoksa şart olmadığı için amel makbul değildir. O halde Müslüman olmayanın kıldığı namaz makbul değildir. O namaz onun İslam'ın da alamet falan değildir. O namaz onun İslamının alameti değildir. Cihat farzı kifaya olduğu takdirde bu böyledir diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Ancak cihat farzı olursa bu şartlardan dördü düşer. Eğer cihat farzı olursa bu şartlardan pardon şey devam ediyor İbn-i devam etmesi lazım burada bence. Cihat farzı olursa bu şartlardan dördü düşer erkeklik. Hürriyet, anne babanın izni ve alacaklının izni. Cihat farza aynı olduğu zaman erkeklik şartı düşer. Kadına da cihat farzı aynı olur. Burayı Buranın üzerinde duracağız. İki, hürriyet. Yani köle efendisinden izinsiz normalde cihada çıkamaz. Ama cihat farza aynı olursa hürriyet şartı düşer. Köle efendisinden izin almaksızın cihada çıkabilir. Anne babanın izni. Anne babadan izin almaksızın ne yapabilirsin? Cihada çıkabilirsin farz aynı olduğu zaman. Ama farz-ı olduğu zaman anne babanın izin olmaksızın cihada çıkamazsın. Dikkat et anne baba itaati ve anne baba izin ne kadar önemliymiş. Öyle değil mi? Yani anne babadan izin almadan cihada bile çıkamıyorsun. Cihat nafile ibadetlerin farz-ı kifaya cihattan bahsediyoruz. Nafile ibadetlerin en üstünüdür nafile ibadetlerin en üstününü bile anne baba izin vermeden yapamıyorsun. E şimdi bizim arkadaşlar şikayet ediyor. Hocam diyor işte annem şuna izin vermiyor. Babam buna izin vermiyor. Yapma. İzin vermiyorsa yapma yani. Evet. Bir de alacaklının izni. Böylece farz aynı olan cihadın şartları beş olur. Bu şartlar İslam, ergenlik, akıl, bedeni sağlamlık ve mali imkandır. Kişinin mali imkanı varsa... Cihat farzı kifaya olduğu zaman erkekse Müslümansa akıl sahibi ise ve bedeninde de bir kusur yoksa ne yapmak zorundadır o farza ayn olan cihada mutlaka ama mutlaka çıkmak zorundadır Evet sizde bu 5 şartın tamamı var mı Siz Müslümansınız öyle değil mi Hürsünüz mali imkanınız var aklınız yerinde bedeninizde var cihad şu an farza ayn. Siz cihad etmek zorundasınız. Bu cihadı içinde bulunduğunuz yerde ilimle etmek zorundasınız. Yarın Allah subhane ve teala başka bir imkan tayin ederse ilim tahsil ediyoruz demek sizin o imkan nispetinde Gücünüzce hiç durmaksızın cihada koşmak zorundasınız. Bu şartlar sizde var ise evet. Meşhur mezhep alimleri bunları belirlemişlerdir. Halefilerden Alaaddin el-Kısani rahimihullah şöyle der. Düşmanın bir memlekete saldırması durumunda seferberlik olursa cihat farzayn olur. Ve savaşmaya gücü yeten her Müslüman için bu farziyet geçerlidir. Cihat üç yerde farzı aynı olurdu. Bir, İki düşman karşılaşırsa yani Müslümanlar gidiyor yolda karşılarına kafirler geldi ve saldıracaklar. Orada geri dönmek aman duralım bunlarla savaşmayalım demek caiz değildir. Ee, orada cihat farzı ayındır örnek Bedir'de eğer düşman bir yeri istila ederse bir beldeyi istila ederse ahzapta olduğu gibi ya da genel seferberlik ilan edilirse Tebük'te olduğu gibi cihat burada farz olur. Evet. Şimdi Alaeddin el-Kasani ve ayetini getiriyor. Tevbe suresinin 41. ayeti. Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak demek. Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak ister... Atınız olsun ister olmasın. İster savaş aracınız olsun ister olmasın. Hiç fark etmez. Malınızla ve canınızla malı olan malıyla canı olan canıyla. Yani herkes bu cihada ne yapmak zorundadır? Katılmak zorundadır. Köle sahibinden izin almadan, kadın kocasından izin almadan bu savaşa çıkar. Anne babasından izin almadan çocuğun da bu savaşa çıkması mübahtır. Yani anne babadan izin almaksın çocuk da bu savaşa çıkacaktır. Şafii imamlarından İmam Remeli. Ülkemizin bir kentine düşman girer ve bizimle onlar arasında yolculukta namazı kısaltma mesafesinin daha az bir mesafe kalırsa. Yani burada mesafe şartı getirdi. Mesela e, o dönemde ulaşım oldukça zor. Azerbaycan'a kâfirler saldırdı. Azerbaycan'a ne yaptı kâfirler saldırdı? Esen Mekke Medine'desin oraya gidene kadar oraya gitmek daha büyük sıkıntılara sebep olabilir diye o dönemde şey şartını getirdiler e, mesafe şartını getirdiler mesafe ne olması gerekiyor e, namaz kısaltma süresi kadar şafiilerde nedir 3 günlük yol veya 80 veya 100 kilometrelik yoldur evet şimdi tabi burada şuna da değinmemiz gerekiyor yani bu imam şafi şafi imamın şafilerden imam Remli'nin o günkü şartlara göre de verdiği fetvadır. Bugün biz üç günlük yolla tüm dünyaya turlarsın. Öyle mi? Uçağa bindiğin zaman tüm dünyaya üç kere turlarsın. Bunların üzerinde durulması gerekiyor. Bunların üzerine ne yapılması lazım? Durulması gerekiyor yeniden. Evet. Şimdi asıl meseleye gelelim. Mezhep alimlerinin bu tür görüşleri çoktur. Mesap alimlerinin bu tür görüşleri nedir? Çoktur. Yani cihat farz aynı olduğu zaman kimlere farzdır, kimlere değildir şeklinde. Çokça ihtilaf yoktur. Müslüman olan, erkek olan, mali durumu olan, akıl sağlığı yerinde olan, bedeni sağlığı yerinde olan her Müslümana cihat farz aynsa mutlaka ama mutlaka o cihada ne yapması lazım? Katılması lazım. Mezhep alimlerinin böyle görüşleri çok meşhurdur. İşte şöyle bir itiraz burada yerinde değildir. Şöyle bir itiraz yerine değildir. Hocam işte şeyh meseleyi ele alırken bir hanbelilerden bir de ee, şu alimden delil getirmiş, iki alimin sözüyle meseleyi bitirmiş, ee, mesele hakkında farklı farklı dönemlerdeki alimlerden kavil getirmemiş. Gerek yok. Diyor ki sana yani her şeyi benden bekleme diyor, git hangi kitabı açarsan aç, mezhep alimlerin bu konuda görüşleri vardır. Bu söylediklerimin benzerlerini o kitaplarda da görürsün. Burada bana uzun uzun yazdırıp da iş çıkarma. İşte bazen bir mesele izah ediyorsun. Bir ayet getiriyorsun. Ayetin tefsirinde diyorsun ki işte İmam Bakavi böyle söyler. Adam hemen itiraz ediyor. Diyor ki sadece İmam bakavi getirmiş, başka hiç delil getirememiş. E bak sen de İbn Kesir'e bak aynı ifadeyi göreceksin. Razi'ye, bak Kadı Beydavi'ye, bak Alusi'ye bak aynı ifadeyi göreceksin yani. Anlaşıldı değil mi? Evet. İbn-i Hazm farzayın olan cihad için anne babanın izin meselesinde çoğunluğun görüşüne muhalefet ediyor. Eğer cihad farzayın olursa diyor bakın i̇bn Hazm anne baba da bakıma ihtiyaç sahibi ise burası önemli. Anne baba bakıma muhtaç ise çocuk anne babadan izin almaksın cihada gittiği durumda anne baba helak olacaksa o zaman cihada çıkmaması daha evladır diyor. Cihada çıkması helal olmaz diyor. Bunu kim söylüyor? i̇bn Hazm el muhallada söylüyor. Şerhül Mücellâ. Evet. Ne diyormuş? Muhalefet ediyor. Yani Cumhur'a muhalefet ediyor. Cumhurilema'ya göre anne baba bakıma muhtaç bile olsa cihat farzı aynı olduğu zaman çocuk anne babadan izin almaksızın cihada gider. İbn-i gidemez diyor. Cumhurilema'nın delili şu. Çocuk cihattan kaldığı zaman cihada gitmediği zaman anne babayı helaktan kurtarır ama cihada gitmediği zaman ümmet helaka uğrayabilir. O zaman iki mefsedet karşılaştığı zaman çok olan mefsedet terk edilir, az olan mefsedete razı olunur. Yani biz bir şey yapacağız, bir şey yapacağız. Bu yaptığımızın neticesinde mutlaka zarar doğacak. Ne doğacak? Zarar çıkacak. Şunu yaparsak 5 kilo zarar, bunu yaparsak 200 kilo zarar ama ikisinden birinden kurtulmamız mümkün değil o halde en az zarara ne yapacağız razı olacağız bunu nerede deli getirebiliriz biz veya bu meseleyi nerede kullanabiliriz adam diyor ki hocam diyor benim annem babam müşrik eşimin annesi babası müşrik etrafımızda hiç müslüman yok ben cihada çıktığım zaman hanım müşriklerin eline kalacak çocuklar müşriklerin eline kalacak onlara bakacak kimse yok ve bu müşrik toplum benim çocuklarımı, benim hanımımı ne yapacak? Belki müşrikleştirecek. Ben bu yüzden cihada çıkmıyorum diyor. Doğru bir görüş mü? Doğru bir görüş değil. Sen cihada çıkmadığın zaman ümmetin tamamının müşrikleştirilmesi, ümmetin tamamının köle edinilmesi, ümmetin tamamının yok edilmesi söz konusu. Ama sen cihada çıkar da ailenin terk edersen, ailenin müşrikleştirilmesi söz konusu iki tane büyük zarar var. Büyük zararı def etmek için küçük zarara ne yapacaksın? Razı olacaksın. i̇bn Hazm burada muhalefet etmiş ama biz burada İbn-i Hazm'in görüşüne katılmıyoruz. Ben derim ki diyor, Abdülkadir bin Avruz, Farz ayın olan cihat meselesinde alimlerin kadının cihadı ile ilgili söyledikleri üzerine durulması gerekir. Bazıları bu konuda alimlerin ittifak ettiğini veya cumhurun görüşünün böyle olduğunu sanabilir. Halbuki durum böyle değildir. Cihadın farzı aynı olduğu her yerde kadının cihada katılmasının farz aynı olduğu söyleyenler bunu kadın erkek ayrımı yapmaksızın farzı aynı olan cihad akıllı ve ergen olan her Müslümana farzdır. Kuralından çıkarmışlardır. Yukarıda Hanefilerin Kasani'nin Şafirlerden Erremeli ben Remeli diye biliyorum. Burada Erremli diye yazmışlar. Görüşlerini aktarmıştık. Ancak bu kural Kadınların cihadı ile ilgili şer'i naslara aykırıdır. Vacip olan şer'i naslar ile amel etmektir. Altını bin kere çizin. O cümlenin altını şöyle bin kere falan çizin. Şimdi anlatacağım senin ne demek istediğini. Hocam fıkıh kitaplarına bakıyoruz. Biz fıkıh kitaplarına bakıyoruz. Erkeklik şartını getiriyor cihad için. Ama diyor ki cihad farzı aynı olursa Erkeklik şartı düşer. Oradan, o halde biz buradan anlıyoruz ki cihat farzı aynı olduğu zaman kadına da cihat farzı aynıdır. Erkeklik şartı yoktur. Nereden çıkardık bunu? Fıkıh kitaplarını açtık, baktık. Fıkıh kitaplarını. Cihadın farz olması için şartlara baktık. Yedi tane şart getirdi alimler. Buna iki şart daha getirdiler, dokuz. Bu şartlardan bir tanesi neydi? Erkeklik şartıydı. Ama alimler dediler ki farzayn olursa bu cihat, bu cihat farzayn olursa erkeklik şartı düşer. Ne anladık buradan biz? Demek ki cihat farzayn olduğu zaman kadına da cihat varmış. Yine biz farzayn olan cihat akıllı ve ergin olan her Müslümana farzdır sözünü gördük fıkıh kitaplarında. Bak erkeklik şartı getirmedi. Eğer erkeklik şartı olsaydı farzayn olan cihat akıllı, ergen. Erkek her Müslümana şarttır derdi erkek şartını getirmedi Ey talebe diyor siz bunları okuduğunuz zaman fıkıh kitaplarında bunları gördüğünüz zaman Cihad farzayn olduğunda kadına da farzayn'dır sadece erkeğe değil bunu görebilirsiniz Her ne kadar bunu görseniz de her ne kadar fıkıh kitapları buna işaret etse de bizim için asıl önemli olan nedir? Şer'i naslara uymaktır işte bu alimin hürriyetidir. Abdülkadir bin Abdullah hakkında en çok sevdiğim husus hür beyinli olmasıdır. Talebe olarak size de neyi tavsiye ediyorum? Hür beyinli olmayı, ilim hürriyet ister. Hür düşünce. İlmin bağladığı tek bir nokta vardır. Orası da Kur'an ve sünnettir, bitti. Kur'an ve sünnetin dışında kim ne derse desin, Önünüze duvar koymayacaksınız. Önünüze set koymayacaksınız. Kur'an ve sünnetten bunu anladın. Yolda gidiyorsun pat önüne İbn-i çıkıyor. İbn-i ama böyle diyor. Bu sefer kafan karışıyor. Kur'an ve sünnetten bir şey anladın. Yoldan gidiyorsun. Karşına bir mezhep aliminin bir görüşünü. Ya da işte tağutta muhakeme meselesini oturuyorsun. izah ediyorsun. Adam karşına seraksinin bir kavlini getiriyor. Tamam mı? Bunlar ilme aykırıdır arkadaşlar. Ve bunlar sizin ilerlemenizi engeller. Çünkü her yerde karşınıza bir şey çıkacak. Bir Kur'an ve sünnetten bir şey öğreneceksiniz, oradan başka bir şey çıkacak. E, Kur'an ve sünneti mi tercih edeceksin, onu mu tercih edeceksin? Ve ilim yolunda en büyük engel ilmi köleleştirmektir. Ne demek ilmi köleleştirmek? Kur'an ve sünneti anladığın halde, o meseleyi tehlike edebilecek imkanın olduğu halde, avam için söylemiyorum bunu, ilim talebeleri ve alimler için söylüyorum, bir meseleyi tahkik yetkisine sahip olduğun halde o bilgi sende olduğu halde Kur'an ve sünneti terk edip mesafe alimi böyle demiş şu alim böyle demiş diye takılmak ne yapar? İlim ilim talebesini engeller. Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah ben El-Cami'i hem tercüme ettiğim hem okuduğum hem defalarca okuttum hem defalar birkaç kere bir hoca'dan dinledim. Birkaç kere demelim de bir kere bazı bölümlerin birkaç kere en sevdiğim yönü bazı yerlerde mesela öyle cesaretli şeyler var. Hata da edebilir. Önemli değil. i̇bn Kayyim diyor bu görüşü diyor İrcan'ın baskısından kaynaklanıyor diyor. İbn-i e dahi mürciye diyebilecek noktaya getiriyor. Yanlış olabilir ama hür olması önemlidir. Hür olduğu için zaten verimli bir çalışma ortaya koyabilmiştir. Bak ne diyor? Her ne kadar fıkıh kitaplarında buna baksak bu böyle böyle böyle böyle anlaşılsa da Şer-i olmak bize bağlar. Şimdi Şer-i da bakacak. Tamam mı? Şöyle ki bir İmam Bukhari kadınların cihadı bölümünde ha dur bir de şu noktaya. Bir meseleyi araştırırken biraz etraflı araştır. Biraz detaylı araştır. Bir sağa sola bak. Açtın bu fıkı fıkı kitabını oradan bir şeyle karşılaştın. Ha bu böyleymiş. Deme. Onu deme. Bak şimdi araştırmaya başlıyor. İmam Bukhari cihat babına işlemiş mi işlemiş? Kadınların cihadı babını işlemiş mi? Evet işlemiş. Bu burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin cihadınız haçtır diyor. İbn Hacer burada diyor ki İbn Abdallal'dan naklediyor. Ayşe radıyallahu anha hadisi kadınlara cihadın vacip olmadığını gösterir. Ancak sizin cihadınız hac etmektir sözü kadınlara nafil olarak cihada katılma haklarının olduğu anlamına gelir. Nafile olarak katılabilir ama farz değildir. Ne değildir? Farz değildir. Şey Abdul Qadir bin Abdul Aziz cinin kadınlara cihadın farz olmadığını, farz aynı olmadığını üç durumda da farz aynı olmadığını kaç durumda cihad farz aynıdır? Üç durumda. Bu üç durumda da farz aynı olmadığına dair İmam Bukhari'den delil getirmiş. Bu delil şimdilik zayıf bir delil. Niçin biz farz kifayetli olan cihadı kastediyor diyebiliriz? Öyle değil mi? Hazreti Aişe biz de sizinle beraber cihada gidelim. Cihad sordu. Cihad genel itibariyle nedir? farz kifayedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de farz-ı kifaye olan cihad için dedi ki sizin cihadınız hac etmektir. Farz-ı kifaye olan cihada katılmanıza gerek yok. Ha, şeyh'in getirdiği delil şu an, şu an itibariyle dört dörtlük tam yerinde mi değil? Anladınız mı? Anlamadınız Tekrar izah ediyorum. Şeyh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dedi ki, her ne kadar bazıları cihat farza aynı olduğu zaman kadına da farza aynı olur deseler de bizim için önemli olan şer'i nasrata tabi olmaktır. Şer'i Naslara bakalım ne diyor? Ve İmam Buhari'nin kadınların cihadı babından bir hadisi getirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu haji cihad'a katılmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizin cihadınız hac etmektir dedi. Demek ki cihat kadınlara farz-ı aynı değil. Farz değildir. Abdülkadir bin Abdülaziz böyle söyledi değil mi? Anlıyor değil mi? Evet. Biz de diyoruz ki bu delil şu ana kadar tam yerinde bir delil değil. Niçin yerinde değil? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslen farz-ı olan cihadı değil farz-ı olan cihadı kastetmiştir. Çünkü cihat aslen nedir? Farz-ı kifayedir, farz-ı değildir. Evet. Devam edelim Ahmet bin Hanbel Ayşe'den rivayetinde şöyle geçmekte Ey Allah'ın Resulü kadınların cihat etmesi Farz mıdır? Bunun üzerine Resulullah Onların cihadı çarpışma ve savaşma Değildir. Onların cihadı Haç ve umredir. Çarşımak ve savaşmak Şeklinde değil haç ve Umre şeklindedir diyor Biz burada da aynı itirazı getiririz Şimdi bu hadis Farz-ı veya farz-ı kifaya Ayırım yapmaksızın kadının Cihat ile yükümlü olmadığını Belirtmektedir biz bu, yalnız bak şimdile katılmıyoruz bu cümleye. Çünkü cihat arslan farz-ı kifayedir. Mutlak olarak kullanıldığı zaman farz-ı kifaya kastedilir. Farz aynı olduğu şartlar, bakın başka bir örnek vereyim. Cenaze namazı gibi. Cenaze namazı nedir? Farz-ı kifayedir. Hazreti Ayşe'nin gelip e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bize cenaze namazı var mı dediğini düşün. Resulullah'ta hayır size cenaze namazı yok. Evde nafile vardır dediğini düşün. Biz buradan yola çıkarak özel durumlarda cenaze namazı kadınlara aynı olmaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Anladınız mı? Bunu diyemeyiz yani. Şimdi ama biraz sonra toparlayacağız. Bu hadis-i İbn Hacer ve İbni Battal da kadınlarla ilgili olarak cihadın iki türü arasında ayrım yapmamıştır. Resulullah zamanında cihad Çokça neydi? farz aynı idi ancak Resulullah'tan zayıf olsa kadınlara cihada çıkmalarını emreden bir hadis bize ulaşmış değildir. İşte bu son söylediği cümle yukarıdaki cümleleri ne yapıyor? Topluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cihat neydi? Farz-ı Ayn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu cihatların hemen hemen yani katılmış olduğu cihatların hemen hemen tamamı farz-ı Ayn olan cihattı. Ve Hazreti Ayşe de zaten bunu sordu diyor. Oldu mu şimdi? Şimdi oldu. evet Şimdi tek tek inceleyeceğiz. Cihadın farzayn olduğu yerlerden biri Müslümanların emirinin genel seferberlik ilan ettiği yerdir. Yani Tebük'te. Tebük'te cihad farzayn mıydı? Farzayn'dı. Kadınlar katıldılar mı? Katılmadılar. Kadınlar katılmadılar. Demek ki eğer kadınlara da cihad farzayn olsaydı Resul'a orada katılmayanlar münafıklar oldu. Müslüman olup da mazeret bildirenler cezalandırıldı. Kap'in Malik hadisesinde olduğu gibi değil mi? Eğer kadınlara cihat farzaynı olsaydı o gün kadınlara da ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar da cihada götürürdü. Demek cihat kadınlara böyle bir durumda farzayn değil. Cihadın farzaynı olduğu yerlerden biri Müslümanların imamının genel seferberlik ilan etmesidir. Bu Tebuk gazetesinde olduğu gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, herkesi cihada davet etmiştir. Hatta âmenu, mâ lekum izâ fî ard. Haydi Allah yolunda cihada çıkın dendiği zaman yerinizde çakalıp kaldınız. Ne oluyor ki çıkmadınız? Ayeti bu durum için indi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Burada kadınları cihada götürmedi. Eğer cihat farz aynı olduğu zaman, kadına da farz aynı olsaydı, Resulullah burada cihada götürürdü. Hazreti Ali dedi ki orada Hazreti Ali yerine bırakıldı. Yani vekil olarak Medine'nin başına Hazreti Ali ne dedi? Bana kadınlarla ve çocuklarla beraber mi bırakıyorsun? Demek ki kadınlar ve çocuklar katılmamış. Kadınlar ve çocuklar katılmamış. Cihadın farzı aynı olduğu durumlardan bir tanesi de düşmanın bir memleketi işgal etmesidir. Ahzab günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Kadınları bir kalede topladı, geride tuttu. Öyle değil mi? Kadınlar Ahzab savaşına bizzat savaşa ne yapmadı? katılmadı. Şimdi İbnü'l-Kodame'den bir söz götürü. Düşman saldırdığı zaman malı olan ve olmayan herkesin karşı koyması vaciptir. Emir'in izni olmadan düşmanla yüzleşmeye çıkılmamalıdır. Ancak ansızın saldıran ve halkı öldürmesinden endişe edilen bir düşman saldırısında emirden izin almadan imkanı da yoksa, emirden izin alma imkanı da yoksa bu durumda emirin emiriniz beklenmez. Bu demektir ki ihtiyaç halinde savaşabilecek durumda olan bütün halkın düşmana karşı savaşması gerekir. Aileleri malı ve yeri koruma amacıyla geride geriye bırakılanlar dışında kimsenin savaşa katılmaması helal olmaz. Şeyh burada bu cümlede neyi deli getirecek bize? Düşman saldırdığı zaman herkese cihat farzdır dedi. Son cümleye dikkat edin. Aileleri malı ve yeri koruma amacıyla geriye bırakılanlar hariç herkese farzdır. Aileler ile kastelenir, çocuk ve kadınlardır. Demek ki İbn-i el-Maktis'i de veya İbn-i el-Hembeli de cihad farz-ı aynı olduğu zaman kadınlara cihadın farz-ı aynı olmadığını söylüyor. Bak bu sözünün anlaşılıyor. İbnu i Kadam'i e, aileleri ve malı korumak için demesi düşmanın memlekete saldırması halinde kadınların savaşa katılmalarının şart olmadığını gösterir. Kadınların savaşa Katılmalarının şart olmadığını ne yapar? Gösterir. Evet. İbnü Teymiye Rahimeullah şöyle der. Bunun bir benzeri de düşmanın Müslüman memlek memleketi saldırması, verşi ve karşı koyan Müslüman savaşçıların sayısının, düşmanın sayısının yarısından daha az olmasıdır. Yani bir, bir memlekette, Konya'da 150 tane Müslüman var, 400 tane kafir saldırırsa, Konya dışındaki Müslümanlara, yakın beldedeki Müslümanlara cihat farzayn olur. Evet. Bunlar çekilecek olursa düşman kadın ve çocukları ele geçirir. Sayıya kadın ve çocukları dahil etmedi İbn-i Demek ki kadınlara cihat farzayn değil. Tahkik işte bu. Görüyorsunuz değil mi? Meseleyi ne kadar? Tahkik ediyor. Bunu tahkik edebilmek için çok okumak lazım. Araştırmakla olmaz okudunu iyi tahkik etmek, iyi anlamak lazım. Ve bir meseleyi anlatırken ha İbn Teymi de burada böyle söylüyordu. İbn Kudame böyle söylüyordu. İbn Hacer böyle söylüyordu demek lazım. Anladınız mı? Bak nereden çıkartıyor? Eğer bunlar çekilirse düşman kadınları ve çocukları ele geçirir. Düşmanın sayısının yarısı dedi. Demek ki o yarısı sayıya kadınları dahil etmedi. Demek ki kadınlara cihat farz değilmiş. Evet. Devam ediyoruz. Bu nedenle diye başlayan paragrafa geçiyoruz. Beni anlattım o arayı. Bu nedenle cihadın farzaynı olduğu bütün durumlarda kadınların da bu cihada katılmalarının farzaynı olmadığını söylemekteyiz. Her ne kadar siz fıkıh kitaplarına baksanız, fıkıh kitaplarında böyle böyle şartlar görüp de cihad kadına da farzayn deseniz de biz cihad üç yerde farzayn'dir diyoruz. Cihad üç yerde farzayn'dır diyoruz. Bu üç yerin üç yerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada kadınların çıkmasını emretmemiştir. Alimlerin sözlerine baktığımızda, alimlerin sözlerinin işaretle de kadınlara cihadın farz aynı olmadığını görüyoruz. Evet. Sadece bir durumda kadınların cihada katılmaları vacip olur. Bir durumu getirecek. Bu durum ise düşmanın bir memlekette evlere kadar saldırıp kadın ve çocukları ele geçirme halidir. Yani savunma cihadı kadınatır atır. Eve girdi. Kadın kendisini savunacak. Tamam geldin hadi ben sana teslim oldum demeyecek. Evet. Bu durumda kadın hem kendini hem de yanındakilerini savunarak savaşması vaciptir. Müslim Enes radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Ümmü Süleym Huneyn günü, Huneyn günü hançerini çekti. Ebu Talha onu görünce ey Allah'ın Resulü. Ümmü Süleym'in elinde hançer var dedi. Resulü elindeki hançer nedir diye sorunca Ümmü Süleym biri bana yaklaşırsa onunla Karnını değişmek için çektim dedi Resulullah onun bu sözlerine güldü Rivayet doğru ise Siyer kitaplarında anlatıldığına göre Hendek savaşında Safiye bint Abdülmuttalip de aynısını yapmıştır Rivayet doğruysa diyor ya Niye bunu diyor çünkü siyerden geliyor Hadisten gelmiyor yani siyer isterseniz nedir ee, Subutu yani Çok zanni çok şüphelidir Kadına ancak belli bir durumda cihat farz olmakla beraber Emir'in izniyle Gönüllü olarak kadın cihada çıkabilir. Yani farz aynı olarak değil mübah olarak ne yapabilir? Çıkabilir. Bunun delili de Ümmü Sülem ve Ensadan bazı kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve Selimle beraber savaşa katılırdı. Bunlar askerlere su verir, yaraları tedavi ederlerdi. İmam Müslim İbn Abbas'tan bunun benzerini rivayet eder. Fakihler bunun ancak yaşı ilerlemiş kadınlar için geçerli olabileceğini ve genç kadınlar için bunun yasak olduğunu söylerler. Zamanında bunu biz de çok söyledik ama kimse dinletemedik. Kimse dinlemedi, sesimiz çıkmadı. Allah Subhanahu ve Teala bize yardım etsin. İbn Kudeme der ki el harqi yazmış el haraki olması lazım benim bildiğim o. Resulullah zamanında olduğu gibi askerlere su vermek ve yaraları tedavi etmek için yaşlı kadınlar dışında düşman yurduna Müslümanlarla beraber genç kadınlar giremezler. Ne yaptık buraya kadar? Cihadın kimlere farz aynı olduğunu söyledik. Tamam mı? Cihadın kimlere farz olduğunu niçin söyledik? Biz cihad eğitimi kimlere farzdır? Onu işleyeceğiz. Daha konuya girmedik. Cihad eğitimi kimlere farzdır? Elimizde kat'i nasıl olmadığı için erkeklere cihat eğitimi farzdır işte yaşlılara farz değildir şeklinde kadın eğitim şey kat'i bir nasıl olmadığı için İster istemez biz ne yapacağız? İjtihatta bulunacağız. E, meseleyi tahkik edeceğiz. O halde nereden başlayalım? Cihat kimlere farzı aynı ise cihat eğitimi de onlara farz aynıdır diyeceğiz. Peki cihat kimlere farz aynıdır? Uzun uzun izah ettik. Burada kadınlar meselesine girdik. Kadınlar meselesine girerken şunu gördük. Bir meseleyi incelerken sadece fıkıh kitaplarına bakıp aha bu böyleymiş demek. Yeterli değildir, bu ilim değildir. Ufukı kitaplarına bakacaksın, alimlerin kitaplarına bakacaksın. Bunu Kur'an ve sünnet karşısında bir bak duracaksın. Eğer şer'in hastasına başka bir şey gösteriyorsa, alimlerin sözlerini daha iyi tahkik etmeye, daha iyi anlamaya çalışacaksın. Ve bu konuda talebe olacak? Hür olacak. Bu konuda talebe ne yapacak? Hür olacak. Evet. Sonuç olarak belli bir durumda, kadının cihad etmesi vacip ise... Silah kullanması konusunda bunun için eğitim alması da vacip olur. Bu eğitim konusunda kendini savunabilecek kadar silah kullanımı öğrenmesi yeterlidir. Kadına kocası mahremleri veya eğitilmiş başka kadınlar eğitim verir. Bu konuda bize Nas'ın ulaşmadığı doğrudur. Bak nasıl ulaşmadı. Ancak bunu Resulullah'ın Ümmü Süleyhmin hançer kullanmasına göz yummasından çıkartıyoruz. Eğer sen elindeki hançer ne at onu. Bu sana... Caiz değil filan demedi. Bak gülümsedi. Oldu mu? Kadının silah kullanması söz konusu ise o silahı kullanma eğitimi alması da söz konusudur. Çünkü vacibin ancak kendisine gerçekleştiği şeylerde vaciptir. En doğrusunu Allah bilir diyor. Oldu mu? Evet. askeri eğitim alması gereken Müslümanın yaşına gelince bu şer'i teklifin başladığı ergenlik yaşıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kadın meselesini anlattı. Demek ki cihad sana farzı aynı ise cihadın sana farzı aynı olma durumu var ise sen cihada hazırlık yapmakla mükellefsin. Erkeksen, Müslümansan, köle değilsen, işte hürsen filan bunları yapmak zorundasın. Kadına da bu zorunluluk var. Silah eğitimi alması lazım. Çünkü bir yerde ona da vacip oluyor. Şimdi geldik çocuk ne zaman başlayacak bu işe? Asgari eğitim alması gereken Müslüman yaşına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Ergen oluncaya kadar çocuk, uyanıncaya kadar uykuda olan kişi ve kendine gelince kadar deli. Bu üç kişide ne yoktur? Teklif yoktur, mükellef değildir. Bu hadisi Ayşe radıyallahu anhadan Ebu Davud rivayet etmiş, Nese'yi rivayet etmiştir. Hadis sahihtir, Zehebi de buna muvafakat etmiştir diyor. Öyle değil mi? Elbani bu hadis hakkında ne demiştir? Bu hadisin sayı olduğunu belirtmiştir. Bukhari bu hadisi Ali bin Ebu Talib'den muallak olarak rivayet etmiştir. Hadis üzerine duruyor. Demek ki hadise itiraz edenler olmuş. Ben incelemedim. Yani bak şu ana kadar hadis getirdi. Hiç hadis şöyle böyle demedi. Burada hadis hakkında getirdi işte. Şu alim şöyle demiştir diyor. Zehebi buna muvaffakat etmiştir diyor. İmam Buhari muallak olarak rivayet etmiş. Ne demek muallak olarak rivayet etmek? İmam Buhari direkt Resulullah'tan rivayet edebilir. İmam Buhari direkt İbn Abbas'tan rivayet edebilir. İmam Buhari direkt tabiinden rivayet edebilir. Senede hasfetti. Ne yaptı senedi? Hasfetti. Senedin büyük bir kısmına attı gitti. Tamam mı? Bu hadis normalde nedir? Zayıftır. Çok zayıf bir hadistir. Senetten bir kişi bile düşse zayıftır. Ama İmam Bukhari, İmam Bukhari'nin kitabında çok muallak hadis vardır. Bundan dolayı itiraz edilmiştir. Yani bir tane ravi değil ve 4-5 tane ravi düşürmüştür. İmam Bukhari bu tip hadisleri genelde başlıklarında kullanmıştır. Mesela... Resulullah der ki diyor İslam, İslam beş yüzüne kurulmuştur. Direkt Resulullah'tan rivayet ediyor. Arada hiç ravi yok. E bu hadis muallak hadis. Ama İmam Bukhari muallak hadis kullandığı hadisleri başka baplarda muttasıl bir isnatlak getirmiştir. Bunun dolayı İmam Bukhari'nin kitabında muallak hadislerin bulunması Bukhari'ye zarar vermez. Çünkü başka bapta aynı hadisi Mutasıl bir isnatta ne yapmıştır? Getirmiştir. Anlaşıldı mı? Bu bir. İkincisi, Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz özellikle bu cihat babında, şey El-Umde kitabında ve khaseten El-Cami kitabında Elbani'ye müthiş saldırır. Gerek akide ile ilgili meselede, gerek cihatla ilgili meselede. Ama dikkat derseniz Elbani bu hadisi etmiştir diyor. Niçin? Çünkü bu alanda... O güvenilir birisidir. Bir kimseye akide olarak, akide olarak veya menheç olarak saldırabilirsiniz. Akidesinin bozuk olduğunu söyleyebilirsiniz. Menhecinin bozuk olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama Arap gramerinde adam üstad ise ondan delil getirebilirsin. Ayeti anlatıyorsun. Ayetin irabına dair zemahşeriden rivayet getiriyorsun. Ya da zemahşerinin görüşünü getiriyorsun. Adam sana diyor ki o ahli sünnet değil. Aslında ehl ehli sünnetin akidesini ispat etmiyoruz biz. Size mahşeri dedin adam Arapça'nın kitabını yazmış bir adamdır. Zaten tefsiri tefsir değil tevil yani luka ve açıdan incelemiş ve insanlar bundan çok faydalanmışlardır. Bunun dolayı birçok alim tefsir olarak görmemiştir. Anladınız değil mi? Evet. Ergenlik yaşı ihtilam kasık kolların çıkması ve yaş ile belli olur. İhtilam durumunda genç kendisi bildirir çünkü tespit edilmez. Kasık kılların çıkması da aynı şekildedir. Bununla ilgili Atiye el-Kurazi hadisi vardır. Beni Kuraze günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşına çıkarıldık. İlgililere kasık kılları bitenlerin öldürülmesi demek ki ergenlik çağına girdi. Bitmeyenler ise serbest bırakıldı demek ki çocuk benim kasık kıllarım henüz bitmediği için o gün serbest bırakıldım yırttım diyor. Yani daha çocuk olduğu için öldürülmedi. Ben o Kureyza gününde Hendek Savaşı'ndan sonra öyle değil mi? Ee, yetişkinler öldürüldü. Öldürülmeyenler kimdi? İşte çocuklar, Çocuğun yaşının belirlemesi bu şekilde oluyor. Yaştan maksat ise gencin 15 yaşında olmasıdır. Nafi'nin İbni Ömer'den rivayet ettiği hadiste şöyle geçer. Uhud günü Resulullah savaşa katılma konusunda beni öne çıkardı. Ve henüz 14 yaşında olduğum için bana izin vermedi. Ama Hendek günü 15 yaşında olmam sebebiyle bana izin verdi. Nafi der ki halife olan Ömer bin Abdülaziz'e geldim ve bu hadisi nakletti. Bu küçük ile büyük arasında ölçüdür dedi. Bunun üzerine 15 yaşına gelmiş kişilere pay ayırmalarını, 15 yaşından küçük olanlara ise çocuk muamelesi yapmalarını ne yaptı? Yazdı diyor. Tamam mı? Bu da çocuğun yaşıyla ilgili bölümlerdir. Burada... Abdülkadir bin Aziz yaşla ilgili görüşleri sıralıyor. Bunları okumayacağım ben. Aşağı yukarı hepsi aynı şeyleri söylüyor. Mesela Uhud Savaşı'nda sahabelerin 15 yaşına girmeyenlerin katılmaması. Daha sonra Hendek'te 16'ya 15'e girince katılmasıyla ilgili rivayetleri getiriyor. Alimlerin görüşlerini getiriyor. Ve diyor ki sonuç olarak asker eğitim eğitime engel olabilecek sakatlıktan uzak. Mali durumu elverişli. Aklı başında. Ve 15 yaşında olan her Müslüman üzerine vaciptir. Kitabın başlığının cevabını burada verdi. Çizin altına. Asker eğitim kimlere vaciptir dedi. Sonuç olarak asker eğitim eğitim engel olabilecek sakatlığı olmayan, mali durumu iyi, aklı başında ve 15 yaşında olan her Müslüman vaciptir. Buna göre asker eğitim Müslüman üzerine farz aynı olup bunun için hürriyet, erkeklik, anne baba izni ve alacaklı izni söz konusu değildir. Kadın eğitim içine ise gereken bilgileri yukarıda verdik diyor. Şimdi biz burada şunu söyleyelim. Biz cihadı ikiye ayırıyoruz. Davet cihadı ve kıtal cihadı diye. Bunu biz ayırmıyoruz. Kur'an ve sünnet ayırıyor. Kur'an-ı Kerim وَجَاهِدُوا ف۪يصِمْ bihi cihaden جِهَادًا diyor Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihad et. Kur'an-ı Kerim davet cihadını büyük bir cihad olarak vasıflandırıyor. Yine Ankebu suresinde فينى, davet cihadına kim bizim yolumuzda cihad ederse diyor. Gıtal cihadına hazırlık nasıl vacip ise davet cihadına hazırlık da aynı şekilde vaciptir. Davet yapabilecek, davet yapması gereken herkese davet cihadını bilmesi nedir? Farzdır. Davet cihadı nedir? İçinde yaşadığımız şirk toplumuna Allah'ın dini ulaştırmaktır. Davet cihadını yapacak her Müslümanın şirkin ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu, la ilahe illallah ne olduğunu en ince detayına kadar delilleriyle bilmesi vaciptir. Bu bilgiye ulaşmak için gayret göstermesi vaciptir. Bu bilgiyi bir hocadan, bir alimden, bir cemaat emirinden dinlemesi ona vaciptir. Eğer bir Müslüman içinde yaşadığımız toplumda bir müşriğin karşısına geçip, Dini temsil edemiyorsa Tevhidi temsil edemiyorsa La ilahe illallah temsil edemiyorsa Davet cihadı için gerekli hazırlığı Yapmamıştır ve günahkartır Tağut nedir Dediği zaman daha bunun tarifini bile Yapamıyorsa La ilahe illallah şartları nedir dediğin zaman Daha delilleriyle bunu izah edemiyorsa Basiret üzere Davetin şartı nedir? Basiret üzere davet etmektir İçinde yaşadığımız şirk toplumunu Basiret üzere davetten yoksun ise o bilgiyi almamış ise o Müslüman nedir? Günahkârdır. Oldu mu? Anlaşıl değil mi? Bizim anlatmaya çalıştığımız budur. Evet. İslam ümmeti mücahit bir ümmettir. Nebilerin ümmetleri arasında dinini bütün insan arasında yaymakla yükümlü olan tek bir ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önceki peygamberlerden her biri Sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlara gönderildim. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik edinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum buyurmuştur. Bu ise Allah'ın o müşrikler hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılacaktır. Ayetinin gereğidir. Bu naslar her devirde, Müslümanların omuzlarına yüklenen sorumluluğun büyüklüğünü gösterir. Bu mesele hafife alınacak bir mesele değildir. Allah subhanehu ve teala Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın nurunu tamamlaması demek İslam'ın yeryüzünün doğusunda ve batsında muzaffer olması ve galip gelmesi demektir. Ve bunu Allah Müslümanların eliyle yapacaktır. İslam ümmeti mücahit bir ümmettir. İslam ümmeti hem davet cihadıyla hem de kıtal cihadıyla Allah'ın dinini yeryüzünün tamamına yaymakla mükelleftir. Ve katiluhum hatta ila tekune fitne şirk tamamen yeryüzünden kalkıp hakimiyet sadece Allah'ın oluncaya kadar Müslümanlar bir taraftan davet cihadına bir taraftan kıtal cihadına mutlaka ama mutlaka devam etmek zorundadır. Bu ikisi kesinlikle ne yapmaz? Kıvamüddin bir kitabın yehdi ve bir sayfın yansur diyor İbnü Teymiye. Dinin ayakta durması, yol gösteren kitap ve ona destek veren kılıçlardır diyor. Bu ikisi mutlaka ama mutlaka bir arada yürümek zorundadır. Bu mesele bahsi alınacak bir mesele değildir. Biz bundan dolayı diyoruz ki sabah evine git, işine git, akşam evine gel, yat, kalk olmaz. Müslüman devamlı gayret içerisinde olacak. Eğer içinde bulunduğu konun, içinde bulunduğu şartlar davet cihadını gerekli kılıyorsa bu cihada destek olmak için Müslüman gereken bütün hazırlıkları yapacak, Müslümanın bu dini öğrenmesi, bu dini tevhidi tam anlamıyla basiret üzere anlatabilmesi için Tevhidi bütün şartlarıyla, bütün delilleriyle en ince detayına kadar öğrenmesi, nasıl anlatacağını, kimlere anlatacağını, nereden başlayacağını, nerede duracağını, nerede durmayacağını en iyi şekilde bilmesi nedir? Vaciptir. Eğer bilmiyorsa bunun ilmini alması vaciptir. İşte oturmamızın, kalkmamızın, derslerimizin hepsinin temel sebebi nedir? Temel amacımız bizim budur. Bu kitabı işlemekteki, Temel amacımız da budur. Şimdi burada diyor ki geçmişte asker eğitim her Müslüman için mümkündü. Çünkü silahlar basit ve bulunabilir türdendi. Ama şimdi barutlu silahlar çıktı. Müslümanların bunu alması tabi zalim yöneticiler de bunu yasakladı. Bir de sadece halkın bazı kesimlerine asker eğitim veriyorlar. Diğer taraftan Müslümanlar azınlık bir durumda. İçinde bulunduğu baskı ve ilgiyi halkın fark etmemesi için yöneticiler onları hep tiyatroyla, sinemayla, boş işlerle meşgul ettiler. Ama her Müslüman'ın ne yapması lazım? Bir şekilde gayret etmesi lazım. من اراد ve وسعالها سعيها وهو مؤمن فاولاك كان سعيهum meşkura kim? ahireti diler ve bir mümin olarak çabalarsa işte bunların çalışmaları değer makbuldur diyor. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوُجَ لَا عَدُّ لَهُ عُدَّةً Allah subhanahu diyor. Eğer gerçekten cihada çıkmak isteselerdi ona hazırlık yaparlardı. Cihada çıkmak isteselerdi ona hazırlık yaparlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size, size neyi emrettiysem ona gücünüz yettiği kadar ne yapın? Sarılın buyurdu. Peki biz ne yapacağız burada? Kim Biz ne yapacağız? Biz elimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar davet cihadı adına hazırlığımızı yapacağız. Bakın sizin bugün burada bulunmanızın sebebi budur. Yarın davet cihadını ilim ve basiret üzere insanlara ne yapabilmenizdir? Ulaştırabilmenizdir. Ve bu mesele şeyhin de dediği gibi hafif alınacak bir mesele değildir. Evet velhamdülillah rabbil alemin.